1036 numaralı konu, ishal olan bir kişinin kıssası, bir kişi Rasulullah'a gelerek, ey Allah'ın Resulü, kardeşim ishal olmuştur, dedi, Hazreti Peygamber, ona bal içir, buyurdu, o da giderek kardeşine bal içirdi ve tekrar Rasulullah'a gelerek, ey Allah'ın Resulü, ona bal içirdim, daha da fazlalaştı, dedi, Hz. Peygamber, git, ona bal içir, dedi. O gitti, tekrar bal içirdi ve sonra yine Hazreti Peygamber'e gelerek, ya Resulallah, daha fazla oldu, dedi. Hazreti Peygamber, Allah doğru söyledi, senin kardeşinin karnı yalan söylüyor, git, ona bal içir, dedi. Adam gitti, ona bal içirdi, o da şifaya kavuştu.